Herkese merhaba. Diğerken başlıyor. Kayıt masamızda Ömer Şahin var. Ben Rauf Gösemen ve Ortam Damla Özler ile birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta diğer kamda Danimarka'nın Bisiklet Bakanlığı'nın yayınladığı bir kampanyalar kataloğundan bahsetmiştik. Ne dedin ne dedin? Bisiklet Bakanlığı. Ne dedim ne dedim? Bisiklet Bakanlığı. <gülüyor> evet. Bisiklet Bakanlığı var bazı ülkelerin sayın dinleyiciler. Danimarka tıpkı Hollanda gibi bisiklet şehirleriyle biliniyor ve buraya nasıl geldiklerini anlatan ve çeşitli kampanyaları bir araya getiren ve bunların ilham olmasını uman bir katalog yayınladılar. Bu katalogun içinde çok çeşitli kampanya fikirleri var başka ülkeler ve belediyelerde uygulasın diye birkaç bölüme ayırmışlar kampanyaları. Yetişkinler için kampanyalar, çocuklar için kampanyalar ve bağımsız kampanyalar diye. Bugün bu katalogda neler var onlara bakacağız. Nasıl kampanyalar düzenlenmiş, nasıl sonuçlar almışlar ve bunlar tekrarlanabilir mi, tekrarlanamaz mı? Onlar üzerinde biraz konuşacağız. Kısacası bugün ilham alacağız. Ee, biraz da haset duyacağız bence. <gülüyor> Yani kıskançlıktan çatlamak üzereyim. Katalog basmışlar bir de değil mi? Ve oldukça da kapsamlı hem e, kampanya ya da projelerin... ...iletişim fikirlerini, stratejilerini yayınlamışlar... ...hem de sonuçlarını yayınlamışlar. Neler yaptık, nasıl sonuç aldık vesaire diye. Yetişkinler için olan kampanyalarla başlayalım istersen. E, Danimarka'nın en uzun süredir devam eden kampanyası... ...Bike to Work yani işe bisikletle git e, kampanyası. E, bu kampanyayı Danimarkalı... E, bisiklet e, bisikletliler federasyonu yönetiyor ee, konsept şöyle e, her yıl Mayıs ayı boyunca işe bisikletle gidin çağrısı yapılıyor Siz e, üçerli ya da dörderli gruplar oluşturarak ya da daha fazla kişiyle bu kampanyaya küçük bir ücret karşılığında katılıyorsunuz e, Ve işe bisikletle gittiğiniz her günü e, web sitesinden kaydediyorsunuz Bu kayıtlar sonucunda işe gittiğiniz her gün için bir çekilişte ödül alma hakkı kazanıyorsunuz Uzun bir ödüller listesi var bu ödüllerden herhangi birini kazanabilirsiniz Aynı zamanda bunu şirketlere de yaymışlar Şirketler kendi çalışanları için grup halinde başvuru ücreti ödüyorlar Grup olarak işe bisikletle gelmelerini sağlamaya çalışıyorlar Ve teşvik olarak da şirket içinde de işe bisikletle gelen çalışanlar için pek çok ödül var Ama para veriyorlar bunun için ...küçük bir katılım ücreti dedim ...ben oraya takıldım... Bu ...şey yapacağım ya... ...sevmeyeceğim ya bu durumu ben... <gülüyor> e, bu Bisikletliler Federasyonu'na... E, ...bağış oluyor zaten... ...fakat ödül listesine baktığın zaman... ...bunlar gerçekten küçük e, ödüller... ...oldukça geniş ayaklı bir kampanya düzenliyorlar... ...yani bir taraftan... ...sen zaten bu kampanyaya başvurarak... ...aslında piyango bileti tırnak içinde almış gibi oluyorsun... ...çünkü çekilişe katılıyorsun... ...ama aynı zamanda da... ...işe arkadaşlarına bisikletle gidiyorsun... ...öbür taraftan şirketler ayağı var... Şirketler bunu iletişim için kullanırlarken aynı zamanda çalışanlarına da ödüller düzenliyorlar. Bir başka tür çalışan bağlılığı sistemi kurulmuş oluyor. Öbür tarafta ödüller içinde sponsor olan şirketler ve kamu kuruluşları var. Ee, bu kampanya 2010'dan beri. Devam ediyor Mayıs ayını özellikle seçmişler yani kışın daha zor olur diye Görünen o ki başladığı yıldan bu yana yüzde otuz bisikletle işe gidenler arasında artış yaşanmış Her ay 10.000 bin yeni bisikletli hedefliyorlar bu kampanyayla Daha önce anlatmıştım Kopenhag'da bir şeyim oldu bir ziyaretim oldu yakın dönemde O zaman net bir şekilde görmüştüm Gerçekten bisikletli bir hayat var. O bisikletli hayat böyle bir gösterge falan üzerinden de gitmiyor. Yani böyle kasklarını, masklarını giymiş üniformalı insanlar da görmüyorsunuz bayağı. Normal günlük hayatın içinde tabii kask giyiyorlar ama yani işte taytlar, ceketler vesaireler gibi bir bisiklet aksesuarları bütünüyle karşılaşmıyorsunuz. Varsa bile bunlar güvenlik için kullanılıyor ve insanlar normal günlük kıyafetleriyle kullanıyorlar bisikletleri. Trafikte bir Bisikletli kuralları var ama bisikletli kurallarının dışında bir bisikletli trafik görgüsü var. Yani yazılmamış bir takım kurallar var işte şöyle şuradan sağdan giderse şöyle şöyle yapmanızı da e, salık veririz falan diye insanlar birbirlerini anlatıyor. Yaygın bir kullanım var ve işe giderken de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ama... Böyle bir kampanyanın yarattığı etkinin de bunu konuşturmak, işe gidenlerin artmasını sağlamak dışında zaten bunu mevcut olarak böyle kullananların da kendilerini daha rahat hissetmeleri gibi sonuçlar verecek. Geniş araziler bu ülkeler yani geniş araziler derken kentler geniş alanlara yayılıyor. Dikine kentleşmenin çok olmadığı ülkeler bunlar birkaç şehir hariç. Danimarka gibi Hollanda gibi yerlerde böyle durum. Böyle olduğu için de aslında uzun mesafeler gidiliyor. Yani o işten eve, evden işe denilen mesafeler kısa mesafeler değil. Bu e, meselenin bir şey eliyle, kamu kurulumu eliyle yapılması ve buna da ...özel sektörün ve halkın da katılmasının kanallarını yaratılmış olması çok ilginç ve çok güzel. Bu arada kampanya boyunca yerel yönetimler de hem yerel işletmelere sponsor olmaları için çağrıda bulunuyorlar... ...hem de yerel işletmelerin değişik türden sponsorluk yapabilmelerine de ön ayak oluyorlar. Örneğin bisikletle işe gidenlere yolda kahvaltı servisi yaptırıyorlar... Ya işte bunlar hep fakirlikten yani. <gülüyor> <gülüyor> yani kendi o kahvaltı parasını veremiyor mu yani şimdi adam <gülüyor> Şimdi veya otomobili yok mu yani kocaman kocaman jipler falan alamıyorlar işte bunları alamadıkları için böyle yapıyorlar. Yoksulluktan alıyor. <gülüyor> Üzerine söylenecek çok şey var. Başlı başına bir kamu kurumunun yönetiminde olması takdire şayan... İçerik, iletişim içeriği konuşmaya başladığımızda belki biraz daha farklı şeyler söyleyebilirim ama şu haliyle muhteşem. Ha bu arada bu Danimarkalılar dediğimiz insanların bir kısmı en azından Kopenhaglılar. Soğuk bir ülke, deniz kayısı olan bir şehir orası, işte Kuzey Denizi. Onlar her gün denize de giriyorlar. Ee, hava sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığı 15-18 dereceyken bile böyle işe giderken dur şurada bir denize gireyim deyip denize girip de sonra devam ediyorlar. Yani bizim sıcak bir memleket ve üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak hiç yaşamadığımız bir deniz kültürü de yaşıyorlar. O da acayip yani. E, bu işe e, bisikletle gitmeyi teşvik etme kampanyalardan bir tanesi de ...özellikle de ilham verici bulduğu Danimarka Bisiklet e, Bakanlığı'nın... ...Fair Wind on the Cycle Tracks yani e, bisiklet yollarında rüzgar e, oluşturun gibi çevirebiliriz. E, Odense City of Cyclists e, organize ediyormuş bu kampanyayı. Ve kampanyanın temel amacı aslında e, işe arabayla giden kişilerin... ...acaba uygun koşullar oluştuğunda elektrikli bisikletle gidip gitmeyeceklerini ölçmekmiş... Bu yüzden de 100 tane araç kullanıcısına e, bir dönem için sadece elektrikli bisiklet vermişler ve bisikletlere de ne kadar zamanda e, kullandıklarına dair data topla veri toplayabilmek için bir tür e, takip cihazı yerleştirmişler. Aslında bir denek olarak katılmış bu kişi. Fakat yeteri kadar kullanırlarsa elektrikli bisikleti de hediye olarak alabiliyorlarmış. Bu ilk denek e, grubu zaten. İnanılmaz bir sonuç almışlar ee, katılanlardan yarıdan fazlası e, haftanın dört ya da beş günü elektrikli bisikletlerini arabalardan daha fazla kullanmışlar. Fakat en çok e, şaşırdıkları nokta da kampanyanın bitişinden üç ay sonra üçte e, iki katılımcı hala bisikletle gidiyormuş işe. Çok güzel. O geri kalan işte yarısı almış bisikletleri ama 3'te 2'si katılıyor. Yani bu demektir ki bir %10-15 fre var. Onlar uyanık çıkmışlar. Bisikleti alıp sonra kullanmayanlar. Kampacılar. <gülüyor> i̇şte fakirlik diyorum bak ondan oluyor hep. Ama bu şey yani bir belediyenin düzenleyebileceği kampanya örneği olarak hem takip hem veri toplama hem de insanların alışkanlıklarını değiştirmek için onlara fırsatlar sunma açısından ilginç bir kampanya evet, olmuş. Evet evet yani ben şimdi işin mavrasındayım tabii bu altını çiziyorsun çok da haklı olarak hakikaten hiçbir boşluk bırakmamışlar her iki kampanyada da öyle gözüküyor yani insanların iradesi kalmış boşluk olarak o iradeyi de kullanan kullanmış kullanmayan kullanmamış bütün alanları açmışlar bütün alanlarda çözümler önermişler ve bu önerdikleri çözümleri de hayatta sınamışlar sonuçta almışlar bak etki raporu etki analizi veriyorlar sana işte %10-15'i kullanmasına rağmen kullanmaya devam etmedi ama %30'u kullanmaya devam etti gibi şeyler veriyorlar ...analizler veriyorlar... ...bu da ne kadar e, ölçülebilir... ...değerlendirilebilir bir kampanya yapmakta... ...bir süreç planlamakta ne kadar... ...uslu olduklarını gösteriyor aslında... Odense City of Cyclists... E, ...ilginç kampanyalar düzenlemekte... E... ...epey başarılı diyelim... ...çünkü bir kampanya daha var... ...onların düzenlediği... and Bike e, dediği... ...yani arabanızı ve bisikletinizi... ...kombine olarak kullanın... ...yani sadece Hı -hı. bisikletle gidin değil... ...bu kampanya içinde şöyle bir şey yapmışlar... ...şehir içindeki... Ara, ...araç park yerlerine ilanlar asarak... E, ...48 tane... ...araç sürücüsünü... ...işe almışlar aslında bir anlamda... ...kampanya için ve onlara... E, ...3 ay boyunca... Belli bir yere kadar şehrin arabayla gel ama şehrin içine girmek için bisiklet kullan. E, bu ikisini kombine olarak kullanıp verilerini bize e, aktar, e, deneyimlerini de aktar demişler. Yine son derece başarılı bir kampanya ortaya çıkmış. Aynı zamanda da e, arabasını şehrin dış mahallelerinde park edip bisikletle şehir içine girenlere de özel indirimler, vergi avantajları vesaire sağlamışlar. Bu da yine demin söylediğim gibi iyi tasarlanmış ve bütün detayları düşünülmüş bir kampanya... E, yalnız böyle şeylerin ciddi bir e, sonucu var, nüfus sağlıklı kalır. <gülüyor> yani zaten Onu... çok yaşlı nüfusa sahipler, bilmiyorum yani. <gülüyor> hani buradan uyarmak isterim kendilerini. Böyle bizi araba kullananların e, bisiklete teşvik edilmesi, kombinasyon kullanımlarının oluşturulması, şuraya kadar bisikletle gelirsen sağlıklı bir şekilde park edebileceksin falan gibi vaatler. Bunların Sen hasetler çaldmak yani. üzeresin anladığım kadarıyla Rauf şu anda. <gülüyor> Gerçekten öyle yalnız. O zaman sevgili dinleyenler bir müzik arası verip ruhun. Nefes almasını sağlayalım. Ondan sonra e, bu kez çocuklar için yapılan kampanyalarla devam edeceğiz. Bugünkü şarkımız da çok keyifli. Yves Montan'dan gelecek Le Bisiklet. Fransızca'da da bisiklet gibi söylüyorlar. Öyle mi? Evet, şimdi Yves Montan'dan Le Biciclette dinliyoruz. Sonra tekrar Diğer Cam'da Açık Radyo'da birlikteyiz. <gülüyor>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 À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet Changeant De sauterelles, de papillons Et de rainettes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 On se disait c'est pour demain j'oserai j'oserai demain quand on ira sur les chemins à claire Herkese merhaba Kamdan bir müzik arası vermiştik. Devam ediyoruz. La Biciclete galiba değil mi? Yves Montan'dan, Yves Montan'dan. evet. E, şimdi Danimarka'dan gençler için yapılan bisiklet kampanyaları üzerine konuşacağız ama hemen önce ben bir rakam vermek istedim. Danimarka nüfusunun yaşlı nüfusu oranı Danimarka nüfusu içinde 80 yaşın üstü %4.1. %4.1. E, Türkiye'de ise bu oran 1.4. Dolayısıyla evet bence fazla şey yapmasınlar yani yaşlanmasınlar insanlar daha uzun yaşar. Ya, yani. <gülüyor> bir Kampanyası falan yapıp <gülüyor> sağlıklı hale getirmemek lazım. Şimdi Danimarka Bisiklet Bakanlığı'nın yayınladığı e, ilham veren kampanyalar e, üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Yetişkinler için de olan kampanyalardan sonra şimdi de çocuklar için yaptıkları kampanyalar var. E, biraz önce e, Bike to Work yani işe bisikletle git kampanyasını konuşmuştuk Danish Cyclists Federation'ın. E, yine aynı federasyonunun yani Danimarkalı Bisikletçiler Federasyonu'nun bu kez çocuklar için... ...okula bisikletle git kampanyasını konuşacağız. Ee, aynı kampanyanın bir devamı gibi aslında. Fakat biraz değiştirmişler burada. Burada hem bisikletle okula gitmelerini teşvik etmek... ...hem de kask giymelerini teşvik etmek istemişler. Ee, Eylül ayında okullar açıldığı zaman ilk iki hafta boyunca sürüyor kampanya. Kampanya boyunca e, sınıflar başvuruyorlar bu sefer. Yani ilkokullar sınıf sınıf başvuruyorlar. Ondan sonra da her sınıfın e, ne kadar... E, Bisiklet kullandığına dair Veriler toplanıyor Aynı zamanda da ...çocuklar eğer bisikletle gelip... ...kask giydilerse verileri kabul ediliyor... ...kask takmayan çocukların... ...bisiklet verileri kabul edilmiyor... ...böylelikle de bu tırnak içinde yarışmanın... ...birincisi olmak için... ...birbiriyle rekabet eden çocuklar... ...birbirlerini de uyarıyorlar... ...kaskını tak bugün bisikletle geldin gelmedin diye... ...tabii ki hem her çocuk için... ...hem de her sınıf için... gene bir ödüller listesi var... ...okula geldikleri her gün bir çekiliş hakkı... ...kazanıyorlar... ...ve bu böyle devam ediyor... ...böylelikle hem ailelerde... Hem de çocuklarda farkındalık ve alışkanlık kazandırmış oluyorlar. E, orada bulunduğum zaman da televizyonda e, izlediğim reklamlardan bir tanesi çok dikkatimi çekmişti. Ve tekrarlanıyordu sürekli. Kamu spotu tipi bir reklam. Sonra bunun üzerine, e, bu film üzerine orada tanıdığımız işte danca konuşabilen, anlayabilen e, falan arkadaşlarla sohbet ettik biraz. Bize anlattılar. E, gençlerin trafik güvenliğindeki en önemli sorun. E, bisiklet kullanırken kask takmamaları ve cep telefonlarıyla e, oynayarak dikkatlerini dağıtmalarıymış. En fazla kaza nedenleri bu yüzden oluyormuş. Ve çok bu konuda çok büyük kampanyalar vardı. Etrafta her yerde gördüğünüz türden kampanyalar bunlar. Yani yol üzeri yazı da yazıyorlar. E, bir takım afişler de asıyorlar. Televizyon e, reklamlarının arasında da, reklam kuşanları arasında da bunu görüyorsunuz. E, öyle bir hale gelmiş ki mesele bisiklet kullanımının çok yaygınlığı Bisiklet, tra, bisikletli trafik kazası e, ve bu trafik kazalarının hangi nedenlerle olduğuna dair bir şey yaratmış, bir durum yaratmış, bir istatistiksel veri oluşturacak kadar büyük bir hale gelmiş. E, burada da tabii işin başından e, başlayarak okullarda bu meseleyi yaptıkları bir kampanya görüyoruz. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim yani çok iyi ölçümleme metodolojisi var, çok iyi testler koymuşlar, iyi çek noktaları kur, kurmuşlar. Sistemin içine katabilecek aktörleri bir takım görevler vererek katmışlar yani okulun puanlama görevi vesaire gibi görevler oluşturmuşlar. Aynı zamanda bu sistemi kullanan çocukların teşvik edilmesini sağlayacak bir takım mekanizmalar kurmuşlar. E, ne diyeyim yani şimdi iletişim işi de olmadığı için çok fazla bir şey söyleyemiyorum Sadece kıskanmaya devam ediyorum yani e, Bu kampanyanın bir yerel ayağı da yapılmış Bu sefer Arhus e, Belediyesi tarafından Onlar da şöyle bir kampanya yapmışlar Adı 80 Günde Devri Alem 5. Ee, ve 6. sınıflarda e, sınıfları ikiye bölmüş belediye ve iki tane GPS cihazı vermiş e, her bir takım için Bu GPS cihazlarıyla bisiklet kullandıkları süre boyunca öğrencilerin e, verilerini tutmuş Bütün belediye sınırları içerisindeki okullarda yapılan bir yarışmaymış bu En çok kim bisiklet kullanıyor yarışması kazanan sınıf 5000 kron ödül alıyormuş çok güzel. Peki e, kim harcıyor o 5000 kronu? Çocuklara mı dağıtıyor? Okul. Hı. Sınıfa özel bir şey yapılıyor. Eğitim e, harcaması veya özel bir aktivite alanı ama e, Danimarka ve kurallarını biliyorsak kesin öğrencilerle demokratik bir biçimde evet. <gülüyor> fikir yani, üreterek yapmışlardır diye düşünüyorum. E, bu arada e, 5000 kron dediğimiz rakam küçük bir rakam değil. Türk parası üzerinden 4500 lira civarında bir rakama tekabül, tekabül ediyor ama e, hani orada da asgari ücret 27 bin kron civarında yani e, aşağı yukarı şey olarak yerelleştirerek düşünürseniz 500 lira civarında bir para öyle çok büyük bir paraya tekabül etmiyor onlar için e, ama şey bir ödül tabii teşvik edici bir şey yani bu manada işin para için yapılmadığını anlatmak için söylüyorum bunları e, buradan baktığımızda TL'ye çevirince çok büyük para gibi gözükebilir de e, öyle değil orada. Şimdi bunlar genelde teşvik için yapılan ve aslında en büyük kampanyalarıydı oldukça da işe yarayan kampanyalar çünkü hem yerel yönetimlere hem okullara hem şirketlere sızmayı başarmış kampanyalar ama sanırım bu aynı zamanda çok ciddi bir kamu iradesi de gerektiriyor ciddi bir arkasında duran sivil toplum iradesi de gerektiriyor fakat kamu özel sektör sivil toplum bir araya geldiğinde neler başarabiliyor onu görmüş oluyoruz bunlardan. Ee, bu kampanyalar içinde bir de güvenliğe yönelik senin söylediğin gibi kampanyalar var. Bu kampanyaların çoğunu da e, kas takmak, şeritleri doğru kullanmak ve özellikle de ışıklarını kullanmak yani reflektörlerini kullanmak üzere en çok e, dönüş alan kampanyalardan biri kafanı kullan ışığını aç Kaskların arkasında olan ya da önünde olan uyarı hı hı. ışıklarından bahsediyor. Kopenhag'da yapılmış şehrin hemen hemen her yerine kafanı kullan, aklını kullan afişleri asmışlar ve mutlaka ışıklarını yakarak ilerlemeleri gerektiğini söylemişler. Ee, bu bir iletişim kampanyası anladığım kadarıyla evet. kafanı kullan ve vurgusu da e, sonuçta şey kafasının üzerinde taşıdığı kaskı kullanmayı içeriyor. Kafanı kırma demek istiyor aynı kafanı zamanda Kafanı kırma da. demek istiyor. Yani biraz e, tabii şey bir ilkel bir yaratıcılık biçimi yani kafayla kullandığım bir şeyin üzerinde var olan bir ışığı kafa üzerinden anlatmak falan. E, ama herhalde yığınlara ulaşması açısından bir yol olduğunu düşündükleri için böyle yapmışlardır. Başarı e, yaratıcı bir şey bulamadım burada. Ben bu sefer gerçekten hasetten söylemiyorum. Yani. <gülüyor> bu sefer gerçekten öyle. Yani ilk kafandaki ışığı yak demekle kafanı kullanan ışığı yak demek arasında bir fark göremiyorum yaratıcılık açısından. Bir reklam ajansı ile birlikte çalıştıkları bir güvenlik kampanyası daha var. E, bu da kaskını tak seni seviyoruz kampanyası. Bir kısa film çekmişler. E, bu kısa filmde kask takmayan bisikletçiyi durduran polis memuru önce bisikletçiye kocaman sarılıyor, sonra da bir kask vererek seni seviyoruz, lütfen kaskını tak diyor. Pozitif <gülüyor> yönlendirme, pozitif disiplin sağlıyorlar. İşte bu hep, işte bu Avrupa. İşte bu, bunlar hep kuzeyli olmaktan geliyor. Sadece Avrupa, kuzey Avrupa yani burası tam olarak böyle güne sarılarak başlamak. E, ...toplumun sevgi çemberi oluşturması. Öyle diyorsun dışarı. ama film ilk üç günde 500 bin hit almış. E, 2200 bin blogger da üzerine yorum yazmış. Yani şimdi Türkiye'de bu filmi çektiğinde herhalde bir şey. Sarılan polis görünce ne oluyoruz diyen bisikletçileri görürüz diye düşünüyorum ama. Yani şöyle bir şey var. Onu söylemekte fayda var. Biraz buradan bakınca anlamak zor ama... E, ...bütün kamu görevlileri hayatı kolaylaştırmak üzere e, konumlanıyorlar orada... Yani genel olarak kuzey ülkelerinde böyle sorun çıkartmak veya senin e, bir şekilde sana sorun yaratmak için değil, senin sorununu çözmek için oradalar. Ama sen bir bireysin ve bireyle karşı karşıya geldiğinde böyle davranıyorlar. Yoksa bir kurallar bütünü olarak son derece sert, acımasız, kural budur efendim bunu uygulayacağız diyen bir şeyle de karşı karşıyasın. Yani bir tür bizim şey yapmadığımız, çok alışkın olmadığımız sert bir bürokratik tavır da var. O sert bir bürokratik tavrı temsil ediyor bu kamu görevlileri aslında yani herhangi bir yerde kapıya polis geldiyse kapıya polis boşuna gelmez zaten gerçekten bir şey olmuştur ve başına hakikaten bir şey gelecektir bir yere yanlış park etmişsindir çöpü yanlış yere atmışsındır mutlaka ceza yiyeceksindir yani öyle düşünülüyor. Dolayısıyla polisle karşılaşan birisinin e, polisle bir sarılma anı olağan dışı bir şey gerçekten. Tabii çünkü öyle bir zamanda... şeye ihtiyaç olmuyor yani öyle duyulmuyor. O, e, hayat öyle yaşanmıyor orada. O hani kimse kimseyi böyle itip kalkmıyor bir şey yapmıyor falan ama... ...karşına geldiği zaman da hakikaten başın belada demektir bir şey yapacak yani. Tabii bir önceki kampanyayla karşılaştığında da hani kafanı kullan kafanı kırma demek yerine... ...kaskını tak çünkü seni seviyoruz diyen evet. daha yumuşak bir disiplin yöntemi var gibi görünüyor. ...daha pek çok kampanya var aslında... Ee, ...kocaman ka şey katalog basmışlar... ...daha hani ne zaten yani <gülüyor> tabii ki var... ...bu oldukça da iyi bir katalog... ...yani sadece ilham verme açısından değil... ...neler yapılmış, bu yapılanlarla nereye ilerlenmiş... ...o ilerlenen yerden dönüp baktığın zaman... ...biz bugün durduğumuz yerde neler yapabiliriz... ...için en azından... ...düşünmeye sevk ediyor... Ee, ...bisikletli yaşam özellikle büyük şehirlerde... ...oldukça büyük tehlikeler... ...içerse de aynı zamanda da... E, ...büyük olasılıklar da sunuyor... Ee, ...sadece kendimiz için değil... Gezegenimiz için de daha iki teker bir yaşama dönmekte fayda olabilir. Yani Bir nevi ayna aslında bunlar. Yani ne olduğumuzu gösteriyor. Başka bir yerde neler olduğuna baktığımızda ne olduğumuzu daha görebiliyoruz görebiliyoruz. Hani kimin söylediğine bakarak biz bunu alıp kendimiz okuduğumuz zaman bir ayna görebiliriz burada. Ama ben böyle biraz şey olduğum için duruma... Ee, ne denir gıcık olduğum için bizim kafamıza atmışlar bak böyle oluyor bu işler demişler gibi e, hissediyorum. Şaka bir yana e, gerçekten muhteşem bir şey. Diyerkam'da Danimarka'daki ilham veren bisiklet kampanyaları üzerine konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.